Économie écologique. Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'ndayız. Herkese günaydınlar. Bu hafta stüdyoda Mahir Ilgaz ve ben Pelin Cengiz birlikteyiz. Ee, Mahir epeydir e, programa gelmiyordu. Ben e, burada karşılaşınca biraz tanımakta zorluk çektim <gülüyor> kendisini. <gülüyor> epeydir radyoya uğramıyordu o yüzden. Ben de artık unutulmaya başlamadan, ki başlamışım bile, geleyim dedim. Geleyim dedin, iyi yani. yaptın. Ee, ve stüdyoda bir de e, konuğumuz var, e, Climate Action Network Europe'tan Elif Gündüz Yeli. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. E, şimdi bu hafta, e, tabii geçen hafta e, bir hafta oldu. E, aşağı yukarı üzerinden bir hafta geçti ama e, tabii Türkiye'de yeterince e, yine... ...tartışılmadığını e, düşündüğümüz... E, ...bu... E, ...katolik e, dünyasının... ...ruhani lideri... ...Papa Francesco... ...bir e, fetva yayınladı... ...aşağı yukarı iki yıl oldu... ...göreve geleli ve göreve geldiği zaman... ...ilk yaptığı konuşmasında da... E, ...çok yoğun bir... E, ...çevre, e, doğa koruma... E, ...üzerine... E, ...yani konuşmasının içeriği çok ağırlıklı olarak... ...çevreyle ve doğayla... E, ...ilgiliydi... Ee, sanıyorum bu e, ikinci veya üçüncü aslında göreve geldikten sonra e, e, yayınladığı işte yani genelge, fetva işte ikisi de aynı. aslında ilk. E, i̇kinci ama ilkinin altyapısı ve büyük içeriğin büyük kısmı e, bir önceki papa döneminde hazırlanmıştı. Evet doğru. Evet, e, Bu kendisinin gerçi aslında... Bu, bu, ya, bir önceki dönemden yine bu e, fermanı veya fetva da artık nasıl adlandırsak <gülüyor> ensiklikli e, devreden epey bir malzeme olmakla beraber ilkinin bu olduğu söyleniyor. Evet. E, şimdi burada bu tabii e, yani ekoloji meselesiyle e, birebir sadece bu meseleden e, bahseden... ...ilk fetva aynı zamanda... ...öyle bir özelliği de var... E, ...ve e, yani aslında... ...bu konuya çok uzak... E, ...bir insanda değil dediğim gibi... ...göreve geldiği e, günlerden... E, ...beri bu konular üzerine... ...işte açıklamalar yapan... ...seçtiği isimden dahi belli zaten... ...işte bu meşhur... E, ...Asisili e, Francis... E, Aziz'im ismini alıyor... ...o işte hı hı. Hristiyan dünyasında, Katolik dünyasında... ...ekoloji... E, ...konusunu... ...biraz anakronistik bir bakış açısıyla ilk gündeme getiren diyebiliriz. Yani evet. İnsan önce yaşayan biraz yazısı. <gülüyor> ekoloji evet. o, o, bugün kullandığımız terimler çerçevesinde olmasa Olmasadan, da evet. e, öyle bir isim seçmişti. Dolayısıyla bu konuları önem veren bir papa olarak öne çıkıyor şimdiye kadar. Evet ve tabii burada önemli bir detay daha var aslında Katolik Kilisesi ile. Ee, Ekümenik Patrikhane e, çünkü burada e, Patrik Bartolomeos da e, çevre e, konularına son derece önem veren bir isim ve e, kendisinin görüşlerinden faydalandığı e, ve e, bu e, fetvanın e, ortaya çıkmasında Ekümenik Patrikhanenin de önemli bir desteği olduğunu e, biliyoruz ve e, e, kiliseler arasında e, aslında böyle tarihi bir dayanışma da yaşanmış oldu. Ve yine tabii niye bir, bir önemli tarafı da şu ki Paris'te yıl sonunda COP21 iklim zirvesi gerçekleştirilecek ve burada yeni bir iklim anlaşmasının ortaya çıkmasını ve imzalanmasını bekliyoruz. Yani beklentiler bu yönde. Ee, bunun öncesinde de aslında biraz belki hükümetleri, devletleri e, harekete geçirmek, bu konunun, bu meselenin e, önemine e, dini bir e, bakış açısıyla, bir din alimi gözüyle dikkat çekmek. Sonuçta e, cemaatler üzerinde din adamlarının etkisinin e, önemli olduğunu düşünecek olursak e, bu vurgular, e, bu e, açıklamalar insanların bir takım davranış biçimlerini, alışkanlıklarını değiştirme yönünde etkili olacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü burada yoğun bir çevre korunma, çevrenin korunması, tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi ve özellikle gelişmiş zengin ülkelerin davranış biçimlerinin etkilerini tamamen yoksul ülkelerin üstlendiği tamamen onların bunun kötü etkilerine maruz kaldığını söylemesi ve bu alışkanlıkların devam ettirilemez olduğunu açıklaması ve yani bununla ilgili tabi 192 sayfa bu fetva başlık başlık konular işlenmiş çok detaylı işlenmiş belli ki yani o akademik kadro çok yetkin de bir kadro kurmuş kendine gerçekten yani böyle bilim insanı e, hassasiyetiyle e, ortaya konmuş e, bir metin. E, ben e, bununla ilgili bir e, yazı yazdım. E, Papa'nın iklim e, fetvasında ÇED vurgusu diye. Bu e, yazı e, platform24.org sitesinde e, dün yayınlandı. E, hala daha e, erişilebilir eğer dinleyicilerimiz e, okumak isterlerse. E, burada dediğim gibi çok enteresan bir ÇED bölümü var. E, yani Türkiye'de çok sıklıkla konuştuğumuz e, karar alma süreçlerinde katılımcılık, şeffaflık, e, sivil toplumla diyalog, istişare halinde olmak e, temasını işlediği çok e, uzun bir bölüm var. 183. madde sanıyorum. <gülüyor> e, orada çok detaylı bir şekilde incelenmiş bu konu. Ben onu birebir aynen çevirip bu yazın içine koydum. Bilemiyorum tabii bundan sonra nasıl gelişmeler olur ama tabii öte yandan bu Amerika'da özellikle muhafazakarlar, daha çok işte muhafazakar Hristiyanlar... Evet. E, bu şeye karşı hemen böyle veryansın etmeye başladılar. Fetvanın detayları ortaya çıktıktan sonra, açıklandıktan sonra. Ve yani papa aslında kendi işine baksın. Biz bu işleri işte papalardan, psikoposlardan öğrenecek değiliz tarzında açıklamalar geldi ve bunların bir kısmı da ee, başkanlık, Amerika'da başkanlık yarışı için e, yarışacak olan cumhuriyetçi adaylardan e, ve e, tabi yani biraz iklim değişikliği inkarcılarından gelmiş olması da e, çok şaşırtıcı olmasa gerek. Belki siz bunlarla ilgili birkaç şey e, söylemek istersiniz. Yani şimdi papanın aslında müdahale ediyor olması şununla da ilgili iklim değişikliği çevre sorunu değil aslında. Yani iklim değişikliği hepimizin çok yakın geleceğinde Hatta karşımıza çıkmaya başlayan çok acayip hava durumları yaşıyoruz. Ve hani biz şehirde bunu acayip hava durumu veya çok soğuk oldu veya dolu yağdı, canımız yandı falan diye görürken... ...bir yandan da tarımla ilgilenen insanlar bunu çok ciddi anlamda hissetmeye başladılar. Ya da kırsalda yaşayan insanlar diyeyim. O yüzden papa gibi ya da dini liderler gibi, sağlıkçılar da bununla ilgili konuşmaya başladılar. Yani iklim değişikliği bizi dün The Guardian'da çıkan bir yazı vardı. Amerika'daki sağlıkçıların... Evet. Ee, iklim değişikliğiyle ilgili önlem alınmazsa yani bu iki santigrat dereceyi tutturamazsak biz yakın gelecekte e, bütün son 50 yılda olan e, tıbbi bütün gelişimleri sıfırlamış oluyoruz gibi bir şey ortaya çıktı ve bu doğru yani e, ciddi hastalıklardan bahsediyoruz havanın ısınmasıyla birlikte ya da kuraklıkla birlikte ortaya çıkacak ve şimdiye kadar ölmüş olan bir takım hastalıkların geri gelmesinden bahsediyoruz. Ee, o yüzden hani her türlü dini Dini bir tek dini değil de aynı zamanda toplum liderlerinin bununla Hı -hı. ilgili bir şeyler söylüyor olması e, iyi bir şey. Yani çarpıcı bir durum aynı zamanda. Bunun günce hayatımıza ne kadar girdiğini gösteriyor da. Evet. Mahir. Evet zaten e, fetvanın fermanın içinde de e, yapılan yorumda işte bir tane cümle cümle çıkartacak olursak cümlelerden bir tanesi. insani yıkımla çevresel yıkım e, birlikte ilerliyor. E, birbirinden ayrılamaz birbirinden bir biraz tabii serbest çeviri yapmış oldum burada ama. <gülüyor> o manaya geliyor. Evet, o evet. manaya gelen cümleler yer alıyor. Evet, çok sert ifadeler var aslında şeyde metinin içinde. Yani. Evet, yani Elif Hanım da söylediği gibi bu meseleye zaten her şeyden önce insanla ilgili bir mesele olarak bakılıyor o bakımdan. Epey önemli e, bu yaklaşım şey de sanıyorum e, kutsal kitaplardaki e, o, o insanın doğa üzerindeki tahakkümü konusundaki e, tartışmalar e, evet. e, ra vurgu yapılıyor değil mi? Evet. E, bunlardan en önemlisi işte hani e, tamam insan e, doğa kaynakları kullanmalı ama aynı zamanda korumalı da. E, Vurgusu evet. Bu şekilde anlaşılmalı. E, Aynen öyle bize kullanma kısmını evet. e, bugüne kadar hayata geçirdik koruma kısmıyla hiç ilgilenmedik. E, sanki işte dediğin gibi bütün o dini kitaplarda e, doğal varlıklar insanın kullanımına e, sunulmuştur öyle gibi bir yaklaşım var. Ama e, tabii o kullanma e, aynı zamanda korumayı da beraberinde getiren bir mantık üzerinde diyor. Öyle düşünüyor. bir yaklaşım var. Peki e, size e, dönelim tekrar, Elif Hanım'a e dönelim tekrar. E, başka neler var yani bizleri ilgilendiren, hani iklim meselesinin? ...bir çevre meselesi olmadığı... ...tek başına bir çevre meselesi olmadığı... ...izole bir mesele olmadığı... E, ...tüm insanlığı ilgilendirdiği... ...işte e, insanın yaşam koşullarının... ...belirleyicisi bağlama olduğunu... E, ...belki söylüyor e, bu fermanlı fetvada... ...ama bizi ilgilendiren başka neler var... ...veyahut iklim değişikliği müzakerelerini... ...ilgilendiren başka neler var... ...gibi bir soru soralım. Yani iklim değişikliği müzakerelerini ilgilendiren... ...en son biliyorsunuz G7 zirvesinde... E, ...ciddi bir şey telaffuz edildi... ...bu da... E... Önemli yani ne kadar devlet liderleri bunun arkasında durur orası belli değil ama bizim hani sivil toplum kuruluşlarında konuyla ilgili çalışanların eline güzel bir koz geçmiş oldu. G7 zirvesinde, e, e, ki ülke liderleri fosil yakıt sübvansiyonunun durdurulmasıyla ilgili e, bir cümleyi te, telaffuz etmiş oldular. Şimdi bu bizim elimizi güçlendiren bir şey çünkü <gülüyor> fosil yakıt sübvansiyonu mevzusu ee, bu yılki Paris sirvesinde de öncesinde de ortaya çıkan aynı zamanda da bizi doğrudan ilgilendiren yani evet iklim değişikliği insanı ilgilendiriyor ama bunu, buna sebep olanlar nelerdir yani e, bizim tüketicimiz tük tüketicinin üstüne düşen bir şeyler evet illaki var enerji tasarrufu vesaire ama bir de üretici kısmı var bu işin yani e, bahsettiğimiz sera gazı emisyonları daha fazla nereden çıkıyor hangi sektörlerden çıkıyor? ...diye baktığımızda aslında bunun altında daha çok fosil yakıtlar var. Yani son zamanlarda bütün dünyada da The Guardian'ın da girmesiyle birlikte yerin altında bırak. Yani hani fosil yakıtları artık çıkartma. Kömür, petrol, doğalgaz bunlardan bir uzaklaşalım kampanyaları... ...bütün dünyada sivil toplum kuruluşlarının hızlıca itmeye başladı. ...kampanyaları bir şekilde destek olacak bir söylemdi bu G7'deki söylem. Ki burada bağlam için belki söylemekte e, fayda var. Yani bu fosil yakıtlar dünyanın iklim değişikliğini durdurmak yavaşlatmak için... E, ...bir an önce vazgeçmesi gereken e, kaynaklar, yakıtlar. Yenilenebilir enerjinin desteklenmesi lazım. Tüm bunlara rağmen halen fosil yakıtlara e, yanılıyorsam düzeltin beni lütfen... E, bir enerji verilerinin beş katı fazla evet. deste, finansal destek veriliyor. Tüm dünyada. Tüm dünyada. Evet. Hı hı. Evet. Şimdi bunun arkasında tabii e, bu destek finansman hikayesi karşımıza hep ekonomik... ...daha önceki iklim zirvelerinde de öyle hep uyuşulmayan taraf... ...bu ekonomik tavizleri, finansal tavizleri nasıl vereceğiz kısmında sıkışıyor devletler. E, ona göre ulusal katkılarını sunuyorlar vesaire sunmaya çalışıyor en azından... E, Tabi burada şey kısmı var yani bu e, fosil yakıtlardan bahsettiğimizde bir şirket özel sektör kısmı var. Bir de destekleyen devletler kamu kısmı var. Şimdi e, fosil yakıt sübvansiyonunu durduralım ya da finansmanı durduralım dediğimizde karşımıza bir takım şirketler çıkıyor haliyle. <gülüyor> Çünkü şirket kafası zaten öyle. Hani bu normalde bir yandan şirket kısa vadede çok fazla kar etmeye çalışır. En karlı e, doğal kaynak neyse ona yatırım yapar gibi bir durum var. Evet. Tabi şirketlere bırakınca bu böyle yürüyor ama devlet kamu gözüyle baktığınızda aslında uzun vadede bu kardan çok zararı yani maliyetli bir iş bir yandan da yani iklim değişikliği önleminin şu anda tasarruf yapılmadığı veya işte ekonomik e, yatırımlarda değişim yine bir enerji yerine fosil yakıt kaynaklarını yapılan e, yatırımların e, mevcut olduğu durumda bir 20 yıl sonrasında baktığımızda iklim değişikliği etkilerinin vereceği ekonomik zarar çok daha yüksek çok daha maliyetli oluyor devletler için. Burada tabii şey var yani devletlerin tipik e, miyop özelliği yani kısa vadede e, kalkınma hikayesine girmesi ve uzun vadede düşünememesi durumu var. Bu sizin söylediğiniz e, bir nokta çok çarpıcı işte yani şirketlerin bu kısa vadeli kar odaklı faaliyetleri normal anormal olan bu şirketlerin bugün siyasi sistemi özellikle... E, yani kapitalizmin <gülüyor> alıp yürüdüğü diyeyim hani çok böyle genel geçer tabirlerde kullanmak istemiyorum ama yerlerde bu şirketlerin siyasi sisteme olan hakimiyetinin genişlemesi bir anlamda işte artık çıkarları tartışılmaz bir çıkar grubu haline gelmiş olması. E, bu kısır döngünün kırılması e, içinde en azından e, devlet katında fazla bir şey yapılamadığını görüyoruz. İşte bir şey olursa onun dışında oluyor. E, toplumsal hareketler boyutunda oluyor. Belki evet, ve bir şekilde gerekir. bulunan çözümler hep onları da memnun edecek şekilde e, yaratılıyor. Yani yenilenebilir enerji mesela işte projeksiyonları yapılırken e, rakamlar yüksek tutuluyor ama mesela onların mevcut payları çok düşürülmüyor e, genel e, tablo içinde. Yani bunu çeşitli kurumlarda yapıyor, devletler kendi projeksiyonlarında da yapıyor yani bir takım uluslararası kuruluşlar da yapıyor bunu ve onları hep böyle bir kayırma küstürmeme ya en hali var yani bu fosil yakıt lobilerinin en endüstri. korkunç örnek işte bu iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi taraflar konferanslarına Fosil yakıt şirketlerinin sponsor. katıldığını, sponsor olduğunu, orada onların Hı -hı. alt etkinlikler yaptıklarını falan şahit oluyoruz. Evet, geçen sene Polonya'da gördük. Bu sene Fransa'da gene var. Bir kampanya evet. yürütülüyor alınmamalarına veya işte dışarıda bakalım. Evet, yöntem. inşallah bakalım. başarılı olur. Evet, ee, ara verelim mi? Olur, siz bilirsiniz. Tamam, bir ara verelim. Aradan sonra gündemdeki konuları konuşmaya devam edelim. Evet, arka planda şu anda hali hazırda dinlemişte olduğumuz parçada e, Papa'nın e, Laudatasi e, fermanı veya fetvası artık e, nasıl adlandırılırsa o e, fermanın adını aldığı San Francis'in ta 11. yüzyılda e, yazdığı şiirden e, bestelenmiş. bestelenmiş Kentical of the Sun eserinden bir şiirden o parçasının bir yorumu aslında. Hı hı. Ee, daha iyi yorumlarını belki bulabilirdik. Ee, belki ilerleyen programlarda buluruz. <gülüyor> Ama şimdilik bununla idare edin diyelim. Ee, aradan önce de işte bu hem fermandan fetvadan bahsetmiştik. Oradan e, Birleşmiş Millet Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi taraflar konferansına ve işte e, müzakerinin nasıl gittiği, işte oraya hazırlıkların nasıl gittiği, ülkelerin ne yaptığı... Papa'nın fermanıyla kıyasla e, noktasında biraz konuşmuştuk. Şimdi oradan devam edelim. E, belki Türkiye odaklı olarak devam edebiliriz. Lafı e, Ken Europe'dan tekrar Elif Gündüzeli'ye verelim. Şimdi Türkiye konusunda bu sene biliyorsunuz daha önce hep Türkiye kendini iklim değişikliği müzakerelerinde hep e, özel durumları olan ülke konumuna koymuştu. Ve çok fazla hani taraf olmasına rağmen Kyoto protokolüne de Hiçbir zaman e, bir iklim politikası göstermemişti uluslararası camiaya da. Bizim yerelde de çok fazla görmediğimiz aslında ulusal boyutta da iklim politikası çok konuşmadığımız bir şey Türkiye'de. Şimdi bu sene Paris Anlaşması'nda e, Pelin Hanım'ın da söylediği gibi aslında bir anlaşma çıkması ve bunun imzalanması bekleniyor. Şimdi bu noktada e, bilmeyenler için bir özet olsun belki ülkeler kendi ulusal katkılarını e, aralık öncesinde Beyan etmek durumda var. yani ulusal katkı payı derken e, emisyonlarını ne kadar azaltmayı planlıyorlar nasıl hedefleri var ve sen yani iklim değişikliğini engellemeye ve adaptasyona ne kadar katkı koyacaklar diye bir e, bir, bir şey beyan etmeye gerekiyor. Şimdi Türkiye'den henüz ses yok <gülüyor> ama bu sene e, bir ses çıkartmak durumunda kalacak çünkü anlaşmanın tarafı e, ve bunun ne yönde olacağını biz merakla bekliyoruz açıkçası sivil toplum örgütleri olarak. Çünkü mevcut kömüre dayalı enerji politikalarına baktığımızda yani öngörülen aslında IPCC'nin de öngördüğü 2020 yılına kadar ülkelerin karbon emisyonlarının zirveye ulaşması daha sonra düşüşe geçmesi. Şimdi şu anda hali hazırda Türkiye'de 50 tane aktif kömürlü termik santrali var ve 2023 enerji vizyonuna bakarsak Türkiye'nin 84 tane yeni termik santral planlanıyor. Bunların da 44'ü resmi olarak açıklandı. İşte kiminin ön lisansı alındı, kimisi EPDK'ya başvuru yaptı vesaire. Hani bir şekilde e, oluyor bunlar. Süreç yani. yürüyor bir şekilde. Süreç yürüyor ve hani eğer bu böyle olursa yani bu yeni kömürlü termik santraller de bu şekilde e, işleve girerse... ...2020'de Türkiye'nin karbon emisyonlarının zirveye çıkmasının mümkün altı yok. Yani kümülatif bir artış gösteriyor demek olacak. Evet. Bu da tabii şimdi küresel bir iklim krizinden bahsediyoruz ve her devletin kendi koyabildiği kadar katkısının koyması bekleniyor. Şimdi Türkiye gibi e, kendi özel durumlarım var diyen yani, ama gelişmiş mi gelişmekte olan mı belli olmayan bir ülkede aslında. E, Doğru düzgün bir katkı yapması bekleniyor. Çünkü yoksa şu demek oluyor. Biz e, emisyonlarımızı kesmeyeceğiz, arttıracağız. Diğer ülkeler bizim için kendi emisyonlarından hı. fedakarlık etsin anlamına geliyor. Hı hı. Bu da uluslararası çerçevede kabul edilebilir bir durum değil. Değil. Evet. Peki, e, diyelim Paris Zirvesi'ne kadar herhangi bir e, şey açıklamadı Türkiye. E, ne diyelim, hedef, e, azaltım hedefi açıklamadı. O oh, biraz... Epey zor. Epey zor ama yani her şeye rağmen e, bunu yaptı diyelim ve e, Türkiye'nin kendi klasmanındaki ülkeler e, G20 ülkeleri e, işte veya işte ya çok anılmıyor artık onlar ama yani BRICS ülkeleri falan bunlar böyle bir takım hedefler açıklarken Türkiye açıklamaz ise herhalde e, bu anlamda dünyada çok e, yalnızlaşır ve çok e, negatif ayrışır diye ülkelerinden belki bahsetmek lazım yani Türkiye'nin zaten bu işin içinde e, şimdilerde biraz daha aktif olmaya çalışması hedef konusunu falan e, hmm. gündemine almasının temelinde yatan şey bu yeşil iklim fonu denilen evet. meseleden yani işte iklim değişikliğine e, uyum ve iklim değişikliğinin hmm. etkilerinin azaltılması na yönelik e, bir küresel fon oluşturulmak isteniyor o fondan kat payına düşecek Parayı, parayı almak, almak. evet. E, bunun dışında kalır böyle bir şey yapmazsa. Yani dolayısıyla o yüzden e, o biraz zor değil evet. ama bakalım. <gülüyor> evet. e, şimdi süremiz daraldı. E, belki bir son söz Elif Hanım'a tekrar verip e, son bir dakikada e, şöyle bir özet hani son söylemek istediğiniz bir şeyler varsa. Yani Türkiye konusunda 1 Ekim'de... E, şöyle gelişmiş daha gelişmiş ülkeler e, Nisan ayında yanılmıyorsam Nisan ayında ulusal katkılarını belirtmek durumundaydı belirttiler daha az gelişmiş ülkeler Türkiye'nin de içine girdiği e, sınıf 1 Ekim'de e, ortaya koymak zorunda ulusal hmm. katkılarını şimdi Türkiye belki G20'de, G20 de Türk G20'ye ev sahipliği yapacağı için belki bir ihtimalle G20'ye bırakabilir bunu açıklama işini Kasım ortası Kasım olmuyor. ortası gibi. Ama yine de hani bunun çok geç olacağını düşünüyoruz. Çünkü G20 esnasında da fosil yakıt sübvansiyonları ve iklim ile alakalı konuşmaların geçmesi bekleniyor. Türkiye ev sahibi olarak Mahir'in de söylediği gibi bu iklim finansmanından çok da uzak durmaya çalışmayacaktır. O yüzden bizim beklentimiz ortaya kantitatif olması da kalitatif bir hedef konması. Yani rakam vermeden hmm. şu yıla kadar yükseltip sonra düşüşe geçeceğiz denmesi ama bakalım hayırlısı. Evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta Climate Action Network Europe'dan Elif Gündüz Yeli'yi e, ağırladık. E, teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji